ikaste Merhaba kainat. Bugün 11 Haziran Cuma. Yıl 2010, ay 6, gün 162. Hızır 37. 1431 Hicri Cemaziülahir 28, 1426 Rumi Mayıs 29. Toprak Bayramı. Günün dörtlüğü. Hakikat ararsan açık bir nokta. Allah kula yakın, kulda Allah. Hakk'ın gizli hazinesi toprakta, benim sadık yarım kara topraktır. Aşık Veysel. Günün tarihi 97 yıl önce bugün 11 Haziran 1913'te sadrazam ve harbiyen Nazırı Mahmut Şevket Paşa bir suikast sonucu öldürülmüştü. Mutluluğu bulmanın çaresi. Mutluluğun iki yolu vardır. Arzularınızı kısmak yahut çabamızı arttırmak. İkisi de olabilir, sonuç aynıdır. İnsan hangisini seçeceğine karar verip en çok kolayına gideni yapabilir. Eğer tembel, hasta veya fakirseniz, arzularınızı azaltmak ne kadar güç olsa bile çabanızı arttırmaktan daha kolaydır. Eğer rahatsanız, gençseniz yahut sağlıklıysanız, çabanızı arttırmak arzularınızı kısmaktan daha kolaydır. Fakat eğer akıllıysanız, ister genç, ister yaşlı, ister zengin, ister fakir, ister hasta, ister iyi olun, ikisini birden yaparsınız. Eğer bir de çok akıllıysanız, ikisini birden o şekilde yaparsınız ki toplumun bütün insanların mutluğunu birden arttırırsınız. Ben Franklin. Yemek listesi. Gün 162. İzmir köftesi. Pilav, salata, meyve. Büyük, Büyük saatli, saatli Marif Takvimi. takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo Burası 94.9 Açık Radyo.com ve Açık Gazete'ye başladı Ömer Madra Avi Haligua ve Volkan Artunçla birlikte haftanın son Açık Gazetesini açıyoruz. Günaydın. Günaydın. Evet. Wolf'a da bir günaydın. Blues ustası, Chicago Blues'unun ustası 100 yaşında olacaktı. 1976'da ölmeseydi dün itibariyle. Size dün dünden sonra bugün de Wolf çalarak açtık gene 1950 Chicago Bluesu diye adlandırılan ekolün en önemli temsilcilerinden biri Muddy Waters'la birlikte ve bütün dünyayı etkilemeye devam eden önemli bir müzisyen. Onun ha Halen Wolf'un en ünlü şarkılarından biri olan Smoke Stack Lightning'le açtık bu adla bu bu parçayı şarkıyı <gülüyor> Ya da türküyü nasıl isterseniz kullanan bir tanıtım müziği olarak da, jingle olarak da kullanan bir programımız vardı. Uzun yıllar devam etti. Blues babamız Steven Kinzer yapıyordu. Ona da buradan bir günaydın demiş olduk. Şimdi de haberlere bakalım. Epey bulanık, petrole bulanık haberlerle karışık gidebiliriz bir Havuz probleminde yine problem var abi. Yapma ya. Evet. Bu işin içinden biz çıkamayacağız ve sıfır olacağız. Ya bizim sıfır çok sorun değil de e, deniz canlı yaşamıyla ilgili bir sıfırdan bahsediliyor ki o daha bir sıkıntılı gibi. Hani bir seneye tekrar bakarız sınavlara ama. Evet ben dedim mi demekten de nefret eden birileri olarak maalesef çıkmadı gene i̇ki, en az iki katıdır demiştik. İki katından bile fazlaymış. Akan, petrol. Sızan diyorlar hala medya. Baktım bir kere Türkiye'de medyada yok Ama bir şey. bunu konuşmuştuk. hani bu e, Türkçe'de sızma dışında bununla ilgili kelime yok diye. Akıntı tam olarak karşılamıyor falan filan. Fışkırtıya fışkırtı. ne dersin? İşte bunu üretebiliriz. Ben TDK'ya önerdim. Sevgili TDK adlı mail'imde. E, bakalım. Belki fışkırtı adlı yeni bir kelimemiz olabilir bu olayın sonucu olarak. Şerden hayır. Öztürkçe mi ...olacak öyle iddia ettim. Güzel o zaman. Ee, şey... ...yani Susan Goldenberg... ...The Guardian'ın... ...önemli... E, ...muhabirlerinden biri yıllardır... E, ...birkaç yıldan beri Washington'da Amerika... ...muhabirliğini yapıyor. Oralara gitmiş Amerika'nın... ...özellikle işte... ...en çok vurulan eyaleti Louisiana'ya... ...ama diğerlerine de gitmiş Florida'ya kadar... ...ve anlattığı şeyler... ...hakikaten... Zaten gördüklerimiz de öyle. Bazı televizyon kanallarından. BBC de fazla göstermiyor. Herhalde belki Britanya şirketi olduğu için minek ayırmak istiyor. Bir de çok zengin diye mi? Fakat mesela El Cezire'de filan daha rahat görmek mümkün. Akıllara seza manzaralar var. Susan Goldenberg'de orada. Yani şeyde işte Meksika körfezindeki durumu anlatmış. Mesela plaja doğru inerseniz bir kere diyor olimpik şeyde büyük bir olimpik boyutlarda bir yüzme havuzu gibi çikolatalı bir şuruba bulanmış gibi diyor. Ve her tarafta fokurtular başlamış artık blop blop diye petrol Hı -hı. şeyleri. Ve böyle güzel bir gökkuşağı gibi ışıltılar tabii yedi rengi güneşin orada yansıyor petrolün üzerinden. Sonra... Kocaman bir şeye de çıkıyor, dalgaların üzerinden turuncuya dönüşüyor diyor. Muazzam bir feci manzara, yalnız kokuya dayanılmıyor. O kadar ağır koku var ki diyor, burnunun Louisiana'yı bütün gezmiş, Louisiana sahillerinde petrol ne yapıyor diye burnunu yakıyor diyor ve başın dönüyor ve baş ağrıları başlıyor. Birkaç dakika ayrılsam bile ayrıldıktan sonra hemen başlıyor diyor. Bir de e, deniz biyologu Rick Steiner'la da dolaşıyor. Bota binip dolaşıyorlar. Ve böyle en toksik haliyle ham petrolün sularda Grand Isle diye adlandırılan adaların etrafında gerçek bir apokalipsin yani facianın yavaş çekimle, yavaş gösterimle slow motionla trajedinin bütün deniz hayatını kapsamakta olduğunu söylüyor. Maalesef daha Amerika'da Obama başka şeylerle uğraşmaktan dolayı olsa gerek vakit bulamadı herhalde bir olağanüstü hal ilan etmedi bu boyutlarda. Yalnız son hesaplara bakılınca Amerikalı e, Amerika'daki bilim insanları işte bir tanesini dün söylemiştik Flow Rate Technical Group diye akış hızını teknik olarak hesaplamakta olan bu fışkırtının hesaplayanlardan. Birisi 100 bin kadar çıkabilir demişti. Aynı gruptan Marsha Maknat diye birisi US Geological Survey adlı tanınmış kuruluşun temsilcisi. E, bütün paraları ödedilerken hükümet işte bu akıntıdan. Beyaz Saray'da, Beyaz Ev ya da van Henrik ile de görüşecekmiş BP'nin başkanı. Obama gittikçe sinirleniyor anladığım kadarıyla. Hala bir şey ilan etmedi. Olağanüstü hal, teknik şey olarak bile ilan etmedi. Bunun bir zehir kat, kategorisine girdiğini Ama bile. Ama bunu yaptığı anda bir şeyler değişmiyor mu zaten? Hani... Yok. Kanun var zaten. Üst sınırı belli 75 milyon dolar ödeyecek hepsi hepsi. Yok o açıdan demiyorum. Hani şirketle ilgili zaten dedi ya... ...kimin kıçını tekme diyeceğim gösterin falan filan diye. <gülüyor> ha, öyle sert. Çok e, sert yapma olayı bu ara biliyoruz ki... Çok e, moda, moda değil mi? revaçta Yalnız işte insanların diyorlar ki... ...kırk bin varil kadar dökülebilir. Yani altı buçuk milyon litreye kadar... ...akıyordu... 3 Haziran itibariyle sonradan robotlar kestiler daha da fazla akma ihtimali var. Yani şu anda 40 bin varilden fazla aktığı da söylenebiliyor. Yani en iyi tahminle 19 bine kadar çıkıyordu. Halbuki 30'dan sonra 40'a da çıkarttılar. Hiçbir zaman ticari sır olduğu gerekçesiyle de zaten açıklamıyor BP. Fakat daimi olarak denizin 1500 metre dibindeki o kuyu başlığından çıkan, akan, fışkıran şeyleri de görüyoruz. O böyle artık bir günlük kabusum benim ama herkesin de kabusu olmasında belki fayda olabilir. Yani öyle bir şeymiş ki dört katına çıkmış durumda bundan önceki en büyük facia olarak nitelendirilen Exxon Valdez'den. Ve çok çok daha büyük iki kuşak 2050'ye kadar filan en az da sonuçları etkilenecek deniyor ama bu arada BP hisselerinin de son 14 yılın en düşük düzeyine ulaştığı da söylemiş yani hissedarlar cezalandırıyorlar mı bilemeyeceğim. Şu var yalnız 86 kişi hastanelerdeymiş Louisiana ve Alabama eyaletlerinde ve hepsi irritasyon, öksürük, göğüs ağrısı, baş ağrısı ve nefes darlığı gibi sebeplerden yani Louisiana ve Alabama'da şu anda hastalananların oranı 80 oranı diyorum sayısı 86 diye veriliyor bu resmi rakam bilmiyoruz ne kadar bildirilmeyen de var. Böyle bir olaydan bahsediyoruz. Yani yavaş gösterimle, slow motionla gerçek bir trajedi çıkıyor diye Susan Goldenberg'de yazmış. Söyledim biraz önce. Çok ağır şeyler var. ve bütün eforların nafile olduğunu da belirtiyor yazısının altında. Yani şeyin altını nihayet kabul etti de Denizin dibinde de büyük sütunlar, oksijensiz olanlar böyle bir kilometre belki iki kilometre uzanan ölü alanların da oluştuğu uzaydan bile görülebilecek. Yani hakikaten akıllara seza bir faciayla beraberiz ve daha bu işin başındayız. Bugün kapatsalar bile aylarca bunu çekeceğiz. Sadece bu fışkırmanın sonuçlarını anlık sonuçlarını aylarca çekeceğiz diye konuşmuş bu Steiner adlı Rick Steiner marin pardon deniz biyolojisi uzmanıymış. Durum bu merkezde. Bunu bir kenara bırakalım şimdilik. Havuz problemini çözemedik. Hep beraber oturduk, sıfır aldık. 0'cı hocamız kim? Tabiat Ana. Öyle. Ee, sınıfta kalma durumunun karşılığıysa biraz daha tatsız tabii. Yani bütün <gülüyor> bir doğa hayatından bahsediyoruz. Ne kadar yaygın olacağı belli değil ama e, en azından geniş bir bölgede e, Meksika Körfezi'nde e, hayatın tekrardan canlanması herhalde epey epey bir zaman alacak. E, belki de hiç. Evet. Yani bu ihtimal de var. Yani e, daha önce konuşmuştuk Safina adlı çok bu Hı -hı. konunun en büyük uzmanlarından biri. O, okyanuslar üzerinde okyanuslardaki hayat Meksika Körfezi denen yer. Esasen hayatın en çok kaynadığı yani gerek mercan kayalıklarının dünyanın üçüncü büyük mercan kayalıkları orada gerekse memelilerin ve başka deniz hayvanlarının çiftleşme yeri ve göçmen kuşların filan da yani hayatın asıl oluştuğu kaynadığı en önemli noktalardan biri ve insan işte enerji ucuz enerji için. Bunları feda etti. Ama sonuçları geri dönüp fena çarpacak diye düşünüyorum. Hala aslında bunlar palavradır diyen sadece şeyler de var. Drill baby drill diyen pek çok radyo. Mesela Rush Limbo ne küresel ısınması ne iklimi diyen ve çok da yani milyonlarca dinleyicisi, dinleyici bulan biri var. İşin kötüsü bu bilim insanlarının söylediklerinin daha da kötü çıkması ihtimali var. Yani onların ihtiyatlı terimlerinin kullandıkları bilim insanı oldukları için gayet ihtiyatlı ölçümler veriyorlar. Onların da çok ötesine geçmesi ihtimali var. Ama yapabileceğimiz bir şey yok. Günün ikinci önemli haberine bakacak olursak Demokrasi nauda çıktı ve Birleşmiş Milletler'de bir basın toplantısı da yapıldı. Mavi Marmara olaylarından çok ilginç bir şey bir sinemacı Amerikalı bir kadın Iara Lee kendisi Cultures of Resistance diye de bir yani direniş kültürleri diye de bir sivil toplum kuruluşunun şey sanatçılar ve aktivistler bütün dünyadan bir arada İsrail'in nasıl yaptığı belli değil ama ee, yani bütün bu karartmaya karşı filmi kurtarmış, bir ham filmi kurtarmış. Yani 30 dakikalık filan bir film var ve inanılmaz şeyler anlatıyor. Democracy Now! kendisiyle Amy Goodman bir e, mülakat yapmıştı. Juan Gonzalez ve Amy Goodman, Democracy Now!'dan. Yani bekliyor muydunuz sorusuna da tabii ki bir e, şey bekliyorduk diyor Iyer Ali adlı sinemacı. Fakat hiçbir zaman bu kadar şiddetli ve orantısız bir güç kullanacağını dünyada kimse beklemiyordu. Kadınlar bağıracak, erkekler de işte itecek, tekme atacak filan zannediyorduk. Ama komandoların helikopterden indiğini görünce zodyaklar işte bütün askerlerle tepeden tırnağa <gülüyor> e, silahla müsellah geldiğini görünce yani diyor ve susuyor. Kelime yok diyor anlatacak kelime yok ve İsrail'in bütün şeyi diyor bütün her şeyi gördüm diyor yani yaralı ve ölü şeyleri insanları medya odasında orada gazeteciler orada saklanmaya çalışıyorlardı diyor fakat operasyonun sonunda her şeyimize el koydular ve bütün kameralar videolar her şey gitti ve bütün dünyadan yoksun bırakmak istediler bir konuyu beceremediler o Karartma tam olamadı çünkü backup denen sistemleri biz ulaştırmayı bir kısmını ulaştırmayı başarmıştık diyor. Bunu nasıl geri çevirmişler bilmiyorum. Onu açıklamıyor tabii kendisi de elindeki bu ham videonun. Fakat işte bütün orjinalcilerin kararını yararak gelişlerini finanse etmek herkesin seyretmesinde hararetle tavsiye ettiğim bir şey ve şeyler gösteriliyor. Mesela insanların çekilerek e, yaralıların böyle acayip muamelelere e, şey yaptığını e, ma, İsrail komandolarının hı hı. acayip muamele yaptıkları görünüyor ve öldürmeye geldiler. Kesinlikle öldürmeye bizimle oyun oynamaya finan değil diyor ve e, yani bazı e, zaten şey, olayın başlangıcında anlatmış Arali şey diyor. Yani kullanılan gücün tamamıyla orantısız olduğu çok açık çünkü ölüm ve yaralanmalar hemen başladı gemiye iner onlar başladı diyor ve elimizde sadece sadece birkaç tane oğlanın elinde işte süpürge sopası falan gibi bulabildikleri şeyler vardı diyor. Böylece birkaç tane İsrail askeri rehin alındı ama o kadar şiddet kullanmamak metodolojisine dair emindik ki kimse İsrail askerlerini falan öldürmeyi de düşünmedi. Ve ardından sürekli olarak diyor e, megafonlardan biz siviliz bize karşı şiddet kullanmayın ağır yaralı insanlar var acilen tıbbi yardım istiyoruz diye megafonlardan sürekli söyleniyordu diyor. Çünkü böyle bir şey e, tıbbi olarak hazırlıklı değildik böyle bir şey beklemiyorduk insanların ölmesi gibi ve e, tamamen bunların hepsi umursanmadı reddedildi ve bir sürü insan orada e, kanayarak yani kan kaybından ölene kadar kanamaya devam etti Evet, filmde Aynen mesela değil. bir kadın görünüyor e, Biz siviliz diyor Son kısmı duyulmuyor Haykırıyor kadın e, Biz sivilleriz ve yaralılara yardım etmeye çalışıyoruz Şiddet kullanmayın Yardıma imdat diyor Yani bize sivillere karşı şiddet kullanmayın Diye bağıran bir kadın var Filmde açıkça görülüyor Bunları İsrail e, Bütün dünyaya verdiği görüntüler tamamen farklıydı Seçerek yani bence medyanın ve işte Orwell, George Orwell dünyasının en tipik şey İsrail şeyinin, hükümetinin ve ordusunun beraberce yaptığı bütün dünyayı karanlıkta bırakmak, haberleri olduğu gibi tersine çevirmek. Çünkü gösterdikleri filmler bütün dünyada Türkiye'de de yayınlanan filmler. Sadece sivillerin e, sopa sallamasını gösteren şeylerdi. Bütün bu korkunçlukları tümünü sildiler. Ve büyük bir direnişle hatta şeyle ateşle falan karşılaştık. Silah kullanıldı dedikleri. Fakat Yeraliye diyor ki mesela yani yeniden kurgulamak için ne yaptı medya diye soruyorlar. Yeniden kurgulamak imkanı yok ki diyor. Çünkü her şey bütün verilere el koydular ve bunları iade etmeden hala binlerce 60 bin 80 bin dolarlık donanım hard diskler falan hepsine el koyulmuş durumda. Ve bunları siliyor herhalde bir kısmını işte kurtarabildiği nadir şeylerden birisinden şey yapıyorlar. Mesela bizim ana internetle ilgili medya odasındaki kişiyi kafasından vurmuşlar bu daha önce de başka görgü tanıklıkları tarafından evet. söylenmişti yani nasıl vurdular diye soruyor mesela Amy Goodman ve Juan Gonzalez soruyorlar detayları şey yok ama biz medya departmanında sürekli olarak oradaydık ve ben duydum defalarca duydum kafasından vurulan internet bağlantısını kuran da acaba kasıt var mı yok mu tartışmaları var ama yani bu dünyada olmuş en önemli korsan bir devlet tarafından deniz aydudluğu yapıldığının açık belirtileri var ve bu hala uluslararası bir şey tarafından sorgulanmasına izin verilmiyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği de belli başlı zengin ülkeler izin vermediler buna İsrail'in bu şey yapmasına. Düşünebiliyor musun yani Somali'li korsanlar böyle bir şey yapmış olsalardı bir Amerikan gemisine bu şekilde çıkış yapıp 9 Amerikalıyı falan öldürselerdi ya da bir Avrupa ülkesinin neler olabileceğini ama bunun üzerinde gidilmiyor yani sürreal her dakika daha sürreal olduğunu düşündüm gerçeküstü ve sonunda işte aklın alamayacağı bir şey yaşadık diyor İer ee, Ali kendisinde sesine iki dakikal. Görüntüleri biz veremiyoruz radyo olduğumuz için ama herkese kesinlikle tavsiye ederiz. Demokrasi Haberde bulabilmek mümkün. Ayrıca da basın toplantısı da yapmışlar ama Birleşmiş Milletler zaten şunu söylüyorlar. Yani bütünüyle aslında e, bu arada röportaj Amerika'da yapılınca ve Türkiye'de yapılınca neler değişiyor gibi de ilginç bir şey var işin içinde. Eee Amerika'da daha çok e, İsrail'in ve e, Amerikan medyasının öne sürdüğü, daha doğrusu sağ Amerikan medyasının öne sürdüğü e, tartışmalarla ilgili ayrıntılar aranıyor. Mesela şunun gibi gemiye baskın olduğunda İsrail'lerin dağıttığı görüntülerde, İsrail Devleti'nin dağıttığı görüntülerde gün ortası gibi apaydınlık, senin görüntülerin ise kapkaranlık. Niye böyle diye sormuşlar. Onu bilmiyorum herhalde teknolojiden ama e, sabaha karşı dörttü, e, ortalık karanlıktı. Ama bunu yapmak mümkün, kare kare aydınlatmak mümkün diyor mesela. Ya da işte bunun gibi pek çok pek çok aslında kurulu olan hikayenin yapı bozuma uğratılmasıyla ilgili ayrıntıdan da bahsetmişler. Evet yani sosyologlara, etnologlara ve siyaset bilimcilerine ve siyaset felsefecilerine bulunmaz bir şey bu. Medya derslerinde de okutulması gerekiyor. Herkese tavsiye ederiz. Culture of resist, cultures of Resistance adlı direniş kültürleri adlı örgütün üyesi olan Yara Li adlı sanıyorum Çin kökenli olsa gerek bir Amerikalı film yapımcısı ve aktivist. Bu filmi kaçırmışlar İsrail'den ve herkesin muhakkak surette seyredip Sayısız ders çıkarabileceği bir şey bizden söylemesin. Bakalım İyar nasıl söylüyor? Uh, we were prepared to, for confrontation, but we never thought it was going to be this kind of violent, disproportional violence confrontation. So the women were going to scream, the men were going to push and kick. But when we saw commanders coming down the helicopter and all these uh, zodiacs full of uh, navy soldiers coming to surround, it was just... We, we had no words, and uh, um, it started at 11. We noticed the uh, two Navy Israeli um, ship. We were in the middle of international waters, and then around 4 a.m., the assault started. And so the Zodiacs came and surrounded, and the helicopters had the commanders coming down, and it was chaos, total chaos. Um, the women were told to go downstairs and uh, stay quiet and calm, and, uh, you know, I was very concerned about my cameraman, my friends, so I went up. And by the time I went up just to see what was going on, I already saw many injured and dead bodies. It was terrifying. Um, in, the, uh, in the media room, uh, the journalists were trying to hide there. Um, but uh, at the end of the operation, we had all our equipment confiscated. During the, the raid, all the people had their photo of, uh, cameras and videos. Yes, everybody was roaming around, and everybody has their cameras and their video cameras, so everybody was documenting. It's just that nobody was able to bring the footage out or the, the photographs out. I can't give you all the technical information about what is rubber bullet sound, what is, you know, uh, live ammunition, but obviously they came with live ammunition, and very uh, minutes afterwards we had the megaphone in our rooms, in every room in the ship, saying, stay quiet and calm, they're using live ammunition, there is no way we can resist. Evet bizim gemiyi diğer gemilerde e, kimseyi öldürmediler ve plastik mermiler falan kullanıyorlardı ama bizim gemi de yani Mavi Marmara'da bulunuyor kendisi Yerali. Bir Amerikan vatandaşı, film yapımcısı ve aktivist ve bizi öldürmeye geldikleri gayet açıktı diyor. Herkes için çok sayıda ders taşıyabilecek nitelikte bir şey. Birleşmiş Milletler'de basın toplantısında açıklandı bu. Bakalım bundan sonra İsrail hakkında bir soruşturma yapılıp ve sorumlular cezalandırılacak mı? Bir Bununla ilgili bir ek haberim daha var. McClatchy Newspapers grubundan, gazete grubundan Shira Frankel'ın dünkü haberi şu. İsrail e, Gazze şeridini e, hafifçe aralamaya karar verdi. Ablukayı değil mi hafifletmeye karar verdi. Hı hı. Fakat McClatchy'nin özel bir haberinde çok ilginç bir belgeye ulaşmışlar. ...yıllar öncesinden bir güvenlik ya... ...güvenliğimiz için Hamas'ı filan... E, ...güvenlik değilmiş sebep. Nasıl canım, bir Dünyanın iç tamamı için tehdit olan bir... E, ...örgütlenme olduğundan Hamas. Evet. Öyle değilmiş ama iç belgesi... ...İsrail'in... ...Maklaçi Newspapers grubu... ...Maklaçi Gazeteler grubu... ...ele geçirmiş... E, ...ekonomik bir savaş yürütmek içinmiş. Ekonomik bir ablukaymış yani boğmak içinmiş Filistinlileri. İslami grup olan Hamas'a karşı e, yani 2007 Haziran'ında tam 3 e, sene önce başlayan şey e, Hamas'ın seçimleri kazanmasından ve sonra da işte o bölgeyi de iktidarı ele geçirmesinden sonra bir sene sonra ...bunu uyguluyorlar... ...yani bir gişa... ...işte burada sivil... E, ...toplum hareketlerinin... E, ...aktivizmin önemi ortaya çıkıyor... ...bir İsrail İnsan Hakları grubu... ...gişa... ...dava açmış... Hı hı. ...İsrail'den... ...ve İsrail hükümeti de açıklamak zorunda kalmış... Evet bizim bu ekonomik... ...savaş hakkımızdır demiş... ...belgeyi de vermişler... ...bir ülke... diyor. Ee, ekonomik ekonomimik misillemelere misillemelerde cevap verme hakkında bulunur diyor bu seçebilir bunu ya da ekonomik öbür tarafın çatışmanın öbür tarafına ekonomik yardım e, verme hakkına da sahiptir. Ekonomik çatışma hakkını kullanabilir demiş. Demek ki bütün dünyanın bildiğinden farklı ikinci bir şey var. Elimizde gerçeklik bu gerçekliğe ulaşmak yolda kayboluyor ya, bir türlü ulaşamıyoruz ekonomik savaşmış meğerse Gazze'nin şeyi en nihayetinde her savaş ekonomik yani mesela bize e, söyledikleri doğru değil o zaman ama bize ne zaman doğru söylediler ki yani bu kısmıyla ilgili zaten bizim baştan beri takındığımız tavır bunun yalan olduğuydu üstüne üstlük bunu yalan e, olarak nitelediğimiz için biz de salak olarak nitelendik sık sık e, ama hani ortamda bir ...garip durum olduğu çok açıktı zaten. Yani Çünkü Gazze gibi dünyanın e, küçücük bir yerinin ve üstüne üstlük içinde mahvolmuş insanlar bulunan bir küçük yerinin... ...dünya için bir tehdit olduğuna dair bir ideoloji üzerinden yürüyen bir yapıdan bahsediyoruz. Ve buna inanıyor, Bu algımız bizim sapasağlam duruyor değil mi? Evet yani hani büyük bir tehditle karşı karşıyayız. Yalnız tabii tehdit dediğimiz şey gerçekten... E, akıl sağlığı yerinde olmayan durumlar e, eşit kaplar kanlı olarak karşılıklı e, sağlıksızlıklar üretiyor mesela. Şimdi bu ekonomi ve ambargo kelimelerini birleştirdiğimizde bugün Anadolu Ajansı'ndan gelen bir haber var. Nasıl anlatılır? Tatsız. E, İsrail izin verse de Gazze'de yerel üretimi etkileyecek mal ve ürünlerin girişine izin vermeyeceğini açıkladı Hamas. E, özeti şu Türkçesi kısa geçmeye çalışacağım. Ee, meyve suyu, meşrubat, bisküvi, cips, konserve, salata, meyve gibi şeylerin girişine haftayadan itibaren izin vereceğini açıklamıştı İsrail Gazze. Dün bunu vermiştik ve e, bu bizim hükümetin açılımlarına benziyor. İçi boş, garip bir şey demiştik. Ama bundan kasıt tabii e, içeri girişin yasaklanması değil de Hamas'a bununla ilgili şunu açıkladı yazılı yaptığı açıklamada. Ee, İsrail bu maddenin girişine izin verecek olsa bile e, Hamas'ın Gazze'ye girişe izin vermeyeceğini. Söyledi ve dedi ki mesela elbise girişine izin veriyorlar ama kumaşa izin vermiyorlar. Meyve sularının yapımında kullanılan karbondioksitin girişi de yasak. Bu durumda bizi sadece tüketici olarak görüyorlar. Biz bunu kabul etmeyiz diyor. Yani neresinden tutsan sıkıntılı ama işgal dediğimiz şeyle ilgili hep söylediğimiz galiba beylik laf bir daha bir daha doğrulanıyor. İşgal her şeyi çürütüyor. Öncelikle kafaları... Evet. Peki bir ara vereceğiz. Yani İran'a yapılacak olan uygulama şey ya ambargo uygulaması şimdi İran'a yaptırımlar daha doğrusu ambargo değil de gerçi enerjiyle ilgili hiçbir şeyi kapsamıyormuş. Orada da büyük bir sahtekarlık var. Onun için Çin ve Rusya büyük alışverişleri var İran'la ama şey yapıyor. Öte yandansa e, İran'da Ahmedi Necat'ın ve e, o, müthiş baskıcı e, rejimin çok işine gelen bir durum oldu tabi bu. Tabii, tabii. E, muhalefet mesela yıl dönümünde geçen yılki Korkunç e, ayaklanmayı bastırmanın yıl dönümünde sokağa çıkacak. Yüzlerce de, binlerce izlesin. kişi evlerinden sokaklardan topladılar. Onlarcasını Sokaklandı. sokak ortası öldürdüler. Cezaevlerinde e, toplu. Tecavüzler yaşandı falan filan e, işkenceler, idam cezaları falan böyle hızla giden korkunç bir e, faşizan rejim e, uygulamaları devam ediyor İran'da ama bunu konuşmuyoruz biz. Ha, Temel ve muhalefet değil. de bugün gösteri yapacaktı tabii ki. Bunların hepsi iptal şimdi vatanî durumlar var. Tabii yani şimdi Obama ve Clinton bastırınca. Böyle işte bir şey var. Tabii Türkiye'de de şey tartışmaları var. Mesela radikal İran kararı Türk-Amerikan ilişkilerinde dönüm noktası bir gelenek sona erdi diyor manşetinde. Erdoğan Birleşmiş Milletler'deki İran oylaması öncesinde Obama'nın evet deyin talebini geri çevirdi. Böylelikle Türkiye-Amerikan ilişkilerinde en üst düzeyde iletilen talepleri yerine getirme geleneği ilk kez çiğnendi diyor. Star da bunu imzamız onurumuzdur şeklinde. İmzamızı inkar edemezdik. İran hala müzakere ediyor. Diplomatik çözüm istiyoruz demiş Başbakan Erdoğan. Uranyum takası anlaşmasında öte yandan da bazı diğer gazetelerse işte Milliyet Türkiye'nin yeni hedefi Orta Doğu Birliği gibi şey bir stratejik bir açıklamayı tercih etmiş durumda. Bir gün gazetesi ise Erdoğan kimin ekseninde gidiyor diye bir dönüş yapmış anlaşılan ve önce Amerika'ya bir cevap niteliğinde olduğunu söylemişti ama şimdi Başbakan Erdoğan onurlu davranmak adına İran'a yaptırımları hayır dediklerini söyleyince Erdoğan kimin ekseninde gidiyor diye sormuşlar. AKP politikalarında bir eksen kayması olup olmadığı tartışılıyor demiş böyle işte. Bakıyoruz. eksenlerden meksenlerden bahsediliyor da daha çok benim görebildiğim kadarıyla bahsedilen yerler e, önemli think tank kuruluşları diye tanımlanan aslında sağ politika öğretilen yerler. bunlar politik bakışı işte real politik. Değil, real politik, jeopolitik, makropolitik falan filan e, asla işin içinden çıkılmayan, soyut, hayatla hiçbir ilişkisi olmayan ve üstüne üstlük genellikle istese de istemese de manipülasyona e, ve bunların ötesine yol açmayan politik perspektifler. İlginç geliyor bana. Yani e, bunların ayrıca hangi gazetelerde manşetlere çıkmış olduğunda ayrıca belki not etmek ufak ufak gerekebilir diye de düşünüyorum. Neyse. Evet. Geçmişiz. Geçmişiz. Birazdan döneceğiz. Açık Gazete. Viva Avçak Radio. Reklamlar. Sevgili gönül dostlarım. Gayet iyi biliyorum ki Vodafone geçtiğimiz 3 yıl içerisinde altyapısını 3 katına çıkardı. Bu vesileyle memleketimin dört bir yanında gayet iyi çekiyor. Mutluluk her daim kapsama alanınızda olsun. Saygı ve sevgilerimle. Orhan Baba çok güzel ifade etti biz tamamlayalım. Vodafone, Türkiye'nin her köşesini kapsamak için 3 yılda altyapısını 3 katına çıkardı. Bugün 16 milyona yakın Vodafone'lu memnuniyetle bu farkı yaşıyor. Güvenilir kapsama kalitesi çok avantajlı fiyatlarla Vodafone'da. Gelin farkı siz de yaşayın. Kullanılan betonun üreticisi Türkiye Hazır Beton Birliği üyesi ise içiniz rahat olsun. Çünkü Türkiye Hazır Beton Birliği üyeleri KGS kriterlerine göre üretim yapıyor. Türkiye Hazır Beton Birliği kaliteli betonun simgesi. Reklamlar bitti. Deniz Aşırı.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 Kainatın tüm seslerine Açık Radyo, Açık Gazete. young she let me a right Sitting on top of the world, dünyanın tepesinde oturmanın nasıl bir duygu olabileceğini Hal Ulf bize anlattı. Chester Arthur Burnett asıl adı. 1910'da 10 Haziran'da doğmuş. Yani dün itibariyle 100 yaşını bitirmiş oluyordu. 1976'da hayata veda etmiş olmasaydı. Önemli bir blues şarkıcı, gitarist ve az mızıkası ustası. Ve müthiş bir etki de bırakmış dünyaya. Onu anmaya devam ediyoruz. 100 yaşındayken Açık Radyo 94.9 Açık Radyo'da. Evet saat 8.43 son, haftanın son açık gazetesi. Hızla devam etmeye çalışalım. Dün 7 sivil toplum kuruluşundan da gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Anayasa Mahkemesi'ne Çağrı vardı okumuştuk ve önemli bir şey Demokrat Yargı Derneği, Helsinki Yurttaşlar Derneği, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Araştırmaları Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği ve bir de Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi'nin etraflı bir açıklaması vardı. Ve halkın temsilcilerinin halkın iradesini devletin tümüne egemen kılmak için gerekli tüm demokratik adımları atmalarının zamanı gelmiştir. Anayasa mahkemesi ve siyasal aktörler böylesi bir imkanı heba etmemelidir diye biten oldukça tarihi bir açıklamaydı açıklamalar Nassa e, aslında bekleneceği üzere demek lazım herhalde çeşitli tartışmalar hem gazetelerde hem e, arkadaş çevrelerinde hem e, otobüslerde bakkallarda kahvelerde her yerde devam ediyor e, tabi doğrudan açıklamalar ve e, göndermeler değil e, konuşulan şey üç aşağı beş yukarı İran olalım mı e, diyen bir kesim var e, bir de e, garip argümanlar hakikaten e, bende çok çoklaştı. Bu sosyal medyanın kötü yanlarından biri herhalde. Facebook sayesinde hiç hayatta duymadığım argümanlarla karşılaşıyorum. Ya bu halk demokrat değilse gibi. E, o zaman zaten e, neyi tartışıyoruz ki gibi garip garip Dem devam eden. Demokratlaştıralım. İşte yani o, o laşmadılar, laşmıyorlar. E, darbe yapıp demokratlaştıralım. Yani zorla demokrat yapalım. İşte onlar da şu anda olur. hani geri çekilme noktasında olduğu için darbeci e, mantıklar şu anda ancak şunu söyleyebiliyorlar. Efendim öyle referandum falan halk istediğini dediğini yaparsa olur mu gibi. E, zaten halkın neyi yap yapamayacağını da galiba şunu tartışmıştık. Çok küçücük onu da söylemek için yeri gelmişken. E, mesela Belçika'da, e, Fransa'da vesaire işte türban yasağı, başörtüsü yasağı, e, peçe yasağı falan filan gibi şeyler yapılıyor. ...ya da İsviçre'de referanduma götürülen minareler var. Bütün bunlar mesela referanduma götürülemeyecek konular. Çünkü insan hak ve özgürlükleri referanduma götürülemiyor. İnanç özgürlüğü, ifade özgürlüğü gibi bir şey referanduma götüremezsiniz. Tam da sınırı bu. Yani faşizm dediğimiz şeyin sınırı da bu. Kişi hak ve özgürlüklerine saldırı olmadığı sürece her şey halk tarafından karar verilir. Halkın kararı da bu temsili olarak da olabilir. Doğrudan da olabilir. Halkın verdiği karara göre uygulanır düşünce hak ve özgürlükler sınır evet, dahilinde. Düşünce ve ifade özgürlüğü bir başka deyişle sınırsızdır. Aynen öyle. Sınırları yani nasıl giyinmek bu. istiyorsa öyle giyinir insanlar, nasıl konuşmak istiyorsa öyle konuşurlar ve bunların hepsinde belirleyen e, yegane kural aslında yine hak ve özgürlükler dediğimiz evrensel hakların alan alanıdır. Bunun dışında bir alan yok. E, o yüzden bunların referanduma gitmesi, HSYK kaç kişi olsun, Anayasa Mahkemesi nasıl çalışsın falan e, bunlar tam da halkın söz söyleyeceği konulardır. Üstüne üstlük anayasa mahkemesinin asla söz söyleyemeyeceği konulardır. Niye derseniz birazdan onu da konuşuruz zaten. Bin kere söylendi ama bin birinci de herhalde mahsur yok. Evet bunun buradan çıkarak da zaten işte anayasa mahkemesi anayasa değişikliği paketinin bazı maddelerini iptal ederse hükümet bu kararı yok sayarak paketin tamamını referanduma götürmelidir şeklinde de bir öneri de bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi eski raportörü ve Demokrat Yargı Derneği eş başkanı şimdiki Osman Can'ın da önerisi vardı. Bunun üzerine mesela işte Atilla Kart Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu Can'ın açıklamalarının dikkat çekici ve organize olduğunu söylemiş. Tırnak içinde organize. Organize hukuksuzluk diye zaten bunu Cumhuriyet Gazetesi bugünkü manşetine taşımış. Kart bu açıklamalar çılgınca ve yargıyı ilga etme amaçlı demiş Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Hangi açıklamalar ya? İşte bu şeyin açıklaması yani bu kararı yok sayarak anayasa mahkemesi anayasa değişikliği paketinin bazı maddelerini iptal ederse anayasaya evet. aykırı olur diyor çünkü. Bunu yok, huk kanunen, şey, hukuken yok. Böyle bir yetkisi dedi. olmadığı için böyle de bir karar veremez diyor. O yüzden de böyle bir karar Hukukken, gerçekleşmiş evet. olamaz diyor evet. Osmancan Yani hukuksuzluğu bir... Şeyi beğenmediğinden değil değil mi? Çıkacak karar doğru olmaz, güzel olmaz falan filanla alakası yok. Böyle bir karar veremez diyor. Evet, aynen öyle söylüyor. Ama Atilla Kart da Cumhuriyet Halk Partisi'nden işte bu açıklamalar zaten... E, Başbakan Yardımcısı Arınçın, Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu'nun ardından Can'ın da bu açıklamaları çok dikkat çekici ve organize demiş. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi anlamında organize ettiğini söylüyor. Bu açıklamalar çılgınca ve yargıyı ilga etme amaçlı demiş. Yani or yargıyı ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu söylemiş. Şahin Mengü de Can'ı istifaya çağırmış. Dernek başkanlığından istifa etsin demiş. Niye? <gülüyor> Derneğin üyesi miymiş? Ya Şahin Mengü mü ben, e, Ne oluyor? Yani çünkü dernek dediğimiz yapılar aslında hani e, lütfen e, Verem Derneği'nin başkanı istifa etsin falan filan gibi bir şey ancak ben şöyle söyleyebilirim. Herhalde kamu alanına dair yüz kızartçı bir durum varsa bunu da ancak önerebilirim herhalde. Falan filan ilginç. Neyse. Bu ilginç. Yani bize de gelen bazı bir diyeyim bazı değil, bir dinleyici mektubunda da e, bu demokrat yargı derneği ve bu derneğe e, dernekle beraber imza veren diğer derneklerin açıklamasını okudum bir şey anlamadım diyor anayasa mahkemesinin yetkisi sadece şekille ilgili denetleme yapmakla kısıtlıysa o zaman bunu kim engelleyecektir diyor. Maddelerin değiştirilmesini teklif edecek ve meclisten geçecek olursa değiştirilmesi teklif bile edilemeyecek maddelerin. Neticede halk isterse şeriatın gelebileceğini söyleyen bir kişinin başbakan, laikliğin kalkması gerektiğini söyleyen bir kişinin cumhurbaşkanı olduğu bir ülkede yaşıyoruz diyor. O zaman... Ben şeriatın halk oyuyla bile olsa gelmemesi gerektiğini temel insan özgürlüklerine aykırı bir yasanın tüm Türkiye'de bir kişi bile kabul etmezse reddedilmesi gerektiğini düşünüyorum. Demiş Bir kişiyle falan alakası yok da mevzunu zaten e, herkes kabul etse de böyle bir şey olamaz. Çünkü hak ve özgürlükler dediğimiz şey demin de söylediğimiz üzere ne referanduma ne de tartışmaya tabi değildir zaten hukuk ihlali olur düzde. Evet ama dinleyicimiz e, zaten dinleyicimiz de değil. E, şu maddelerle şeriat geliyor olduğunu iddia etmiyor herhalde. Bunların hepsi e, bir çeşit retorik. Çünkü hani diyelim ki şeriata doğru giden yolun kapısından geçiyoruz falan dese hadi neyse de hani e, şu anayasa paketi ne şeriat getirir ne şeriat götürür bir alakası yokmuş gibi geliyor bana. Tabii bana da öyle ama yani eksikliği olabilir. Bu sorunun net olarak cevabını vermedikleri müddetçe ...yayınladıkları demokrasiye atıf yapan beyanatın sadece ortamı karartmak için olduğu... ...ve Açık Radyo'nda buna alet olduğu Alet sanırım. olmadık, gönüllüyüz. Keşke imzamız da olsaydı adındayız yani... ...hani düzden Açık Gazete adına konuşacak olursak herhalde ikimiz adına... ...biz beğendik açıklamayı, doğru buluyoruz... ...ve evet böyle açıklamalar yapılmalı. Da diyoruz alet olmaktan öte. E hani diken olmaktan e, rahatsız yapıla, oldum, alet falan. Yapılabilecek bütün açıklamaları da elden geldiğince beğendiklerimizi de beğenmediklerimizi de söylüyoruz evet. çünkü burası bir haber programı aynı Hı -hı. zamanda haber ve yorum programı. Destekliyoruz ya da yiyoruz bir şeyleri zaten Ama e, en nihayetinde. Ama söz, muhakkak sözünü diyor söylememeli miydik yani böyle bir açıklama olduğu zaman Herhalde bu, desteklediğimiz için bozuluyor diye düşünüyorum. Belli belli aşırı grupların tuhaf açıklamalarını yayınlamaması lazım diyor açık radyonun. E, aşırı siyasi gruplar değil miydi? Aşırı gruplar. Ah, belli, siyasi programı belli, aşırı gruplar. Hangi e, gruplar bunlar? E, yani Türkiye'de insan hakları alanında ve haklar e, üzerine çalışan e, hemen hemen bütün örgütlenmeler diyebileceğimiz örgütlerin e, bir araya gelip tek bir metin altına imza atabildiği bir durumdan bahsediyoruz. Aşırı gruplar, aşırı açıklamalar. Helsinki Yurttaşlar Derneği, Uluslararası Af Örgütü, Türkiye Şubesi, Demokrat Yargı Derneği. İnsan hakları gündemi derneği filan öyle mi bunlar Hı -hı. siyasi gündemi belli aşırı gruplar Problem belli aşırı gruplar bir gazetecilik örneği vererek yukarıdaki soruya bu kişilerden net bir cevap almasıdır diyor soruyor bu yani. ara zaten hani e, bu çok normal yarılma sertleştikçe yarılma derinleştikçe en yaygın de insanlar birbirlerine ilginç şeyler söyler hale geliyorlar ya bu ara sık sık bu tip e, görevlendirmelerimiz var zaten görev emir kağıtları bir çıkıyor. dakika boynuz kulağa geçiyor burada <gülüyor> abi bey özür dilerim burada... ben tekrar ittireyim <gülüyor> kulaklarımı boynuzun bir yere doğru <gülüyor> bir gazeteci olarak senin daha az konuşman lazım özür diliyorum <gülüyor> şimdi başka bir şey var ee, benim izah etmek istediğim bir şey müsaade dersen lütfen Anayasanın 148. maddesini okumak istiyorum sana. Bu konu Ne üzerinedir bu madde? Anayasa Mahkemesi'nin görev ve yetkileri üzerine Anladım. mevcut anayasamızın. Anladım. Bensek de beğenmesek de var olan çok güçlü bir şey ha. bu evet. E, Anayasa Mahkemesi kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler. Öyle mi? Evet. Sadece... Şekilden kasıt ne? Çünkü hemen altında onu da zaten anlatıyor. Hani anlamayan olursa diye. Ancak olağanüstü hallerde sıkı yönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin, kanun hükmünde kararnameden kasıt meclisten geçmeyen... Hükümetin çıkarttığı kanunlar işte savaş filan olması durumunda şekil ve esas bakımından anayasaya aykırılığı iddiasıyla anayasa mahkemesinde dava açılamaz. Sonra diyor ki kanunların şekil bakımından denetlenmesi son oylamanın öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığı anayasa değişikliklerinde ise teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülmeyeceği şartına uyulup uyulmadığı hususlarıyla sınırlıdır. Şekil, evet. Yani içeriğine mi? dair hiçbir şey söyleyemeyeceğini çok net mi söylüyor ben mi yanlış anlıyorum? Yani okuması yazması olan herkes gibi ben de böyle anlıyorum. Ama anayasa mahkemesinin kendisi anayasanın 148. maddesini açıkça çiğneyerek içeriğine ilişkinde karar verirse... Bu kararı de... saygı duymak gerekiyor ve buna göre hareket etmek mi gerekiyor? Yani çünkü yasada olmayan madde... Nasıl uygulanabiliyor diye bir sıkıntımız anladığım kadarıyla ortada duruyor. İşte yani sanıyorum dün de açıklamasına yer verdiğimiz Osman Can'ın da söylediği bu hukuka aykırı anayasaya aykırı bir karar veremez anayasa mahkemesi. Verirse de bu hukuken yok hükmündedir diyor. Ya yani Anca zaten iptal davası bile kanunlar ve kanun hükmünde kararnamelerle ilgili açılabiliyor. Anayasa değişiklikleriyle ilgili şekil dışında herhangi bir anayasa mahkemesi kararı mümkün değil anayasaya göre. Şu anki var olan anayasaya göre ama sanırım istenilen şey bu değil. Peki bir şey soracağım hani sürekli soruluyor bana da mantıksız geldiği için. Değiştirilmesi dahi asla teklif edilemez maddeler var ya anayasada. Evet. Bu maddelerin değişmesi durumunda ne oluyor? Çünkü değişmesi dahi asla teklif edilemez maddeler falan diye bir maddeler koyuyorsun. Ki hani işte teknik olarak orada bir sıkıntı çıkıyor galiba. Daha çok onu soruyorlar çünkü sürekli. Evet soruyorlar ama yani o sorunun da bence sorulması söz konusu değil. Burada Hı -hı. abesle iştigali olur. Çünkü tamamen bizim şurada 148. maddeyi okuyoruz. Bakıyoruz nedir? Şekil bakımından denetle Bunun dışında denetleyemez diye de açıkça söylüyor. Denetleyemez açıkça. Eğer bunu böyle yaparsa anayasa mahkemesi... Anayasayı ihlal etmiş olur. Anayasayı ihlal suçundan Anayasa Mahkemesi aleyhine kim soruşturma yapabilir? Bilmiyorum. Böyle bir kurul yok, böyle bir kurum ama böyle bir kurum olmamasının bir sebebi var. Çünkü bu sadece ve sadece ve sadece yasamanın işi. Çünkü yasa çıkartmak sadece ve sadece ve sadece meclise verilmiş bir ayrıcalık. Devlet dediğimizin çeşitli tekellerden oluştuğunu biliyoruz değil evet. mi? Bunların da usulüne uygun çıkarılıp çıkarılmadığını denetleme görevi de Anayasa teknik denetleme bir denetleme bu. Teknik. Bu denetlemeyi yaparsa olmamış. Buraya virgül koyluk bir şey yapamıyor yani. Aynen. Bunu atıyorum 200 üye ile karar verilebiliyor diye. Kanun varsa 200 üye var mıydı o anda salonda? Aynen öyle. Herkes öyle imza attı mı? Bunlara bakabiliyor sadece değil mi? Evet, meseleyi kapattık bence. Burada... Bence kapatamadık çünkü mesele zaten aslında anayasada ne yazıyor olduğu falan değil. Mesele, e, bizim istediğimiz gibi olmalı her şey diyen ve e, bir miktar otoriter olduğunu düşündüğüm, hani nazikçe söylemek gerekirse, kafaların fena halde şu ara daha fazla işliyor olması. Evet, Bakalım çok kısaca bir. <gülüyor> evet, çok kısaca da birkaç şeye değinelim. Bugünkü Argos gazetesinde de şeyden bak kafese toplum müdahalesi manşetiyle çıkmış. Yani AKP hükümetini devirmek için Türkiye'deki gayrimüslimlere yönelik eylemler dikkatlerin isterim burada. Abi Haliguah, buyurun. Türkiye'deki gayrimüslimlere yönelik eylemler düzenlenmesini hedefleyen Kafes Eylem Planı'na ilişkin dava 15 Haziran'da başlıyor. Gayrimüslimlerin can güvenliğine kast ederek iktidar üzerindeki baskıyı artırmak ve böylece Ergenekon davasını gündemden düşürmek amacıyla hazırlandığı belirtilen planda Hrant Dink, Rahip Santoro ve Malatya cinayetlerinden operasyon olarak söz ediliyordu. Hı hı, evet. Bu çok önemli kafeste. E, Ağustos'a ve gayrimüslimlere yönelik korku yaratma amaçlı sansasyonel eylemlerin düzenleneceği planın azınlıkları yem olarak gören zihniyetin bir ürünü olduğunu belirten avukat Fethiye Çetin de Hrant Dink ailesinin avukatlarından davaya müdahil olmanın azınlıkların eşit yurttaş olarak var olması mücadelesi açısından önem taşıdığını, insan haklarını savunan örgütlerin ve tüm sivil toplumun davaya sahip çıkması gerektiğini de söylemiş. Bunu geçiyorum. Bu arada hemen bağlantılı olarak şey de söyleyeyim. Uluslararası Hrant Dink Vakfı'nın düzenlediği büyük bir sempozyum var. Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye'de Kültürel Etkileşimler Sempozyumu başlıyor. 12-13 Haziran tarih yarından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere kampüsünde gerçekleştirecek, gerçekleştirecek pek çok konuyu görsel sanatlar, mimari, süsleme sanatları, kültürel politikalar, dil ve edebiyat, günlük hayat, müzik gibi konulara odaklanıyor. Simültane çeviri var. Türkçe ve İngilizce çok sayıda Cengiz Aktar'da programcı dostumuz Uluslararası Hrant Vakfı adına Bir sempozyuma dair de bir Açıklamasıyla başlıyor Sonra da Boğuz Levon Zekiya'nın Kafoskari Üniversitesi'nden Venedik'ten Bir şeyle başlayıp Pek çok oturumu kapsayan Konuşmayla başlayan Karagöz'ün Ermeni versiyonu da var Mimari ve süsleme sanatları da var İlginç bir şey Bunu da hatırlatayım ee, saatlerini de söyleyeyim. 9'da başlıyor. Ee, i̇kinci oturum da 13.30-16 arasında oluyor. Üçüncü oturum 16-18.30. 13 Haziran Pazar da 10.30'da başlıyor. Ee, ve akşama kadar da devam ediyor. 18 18'de başlayan bir dinletiyle de sona eriyor. Bunu da verelim. Bir de göz altında kaybeden kaybedilenlerin yakınlarının Ankara'ya yürümekte oldu. Yarın başlıyor oturma eyleminin ardından. Yarın saat 12'de Galatasaray'da e, oturma eylemi. Her zaman olduğu gibi yüzlerce haftadır. Yine olacak e, 12-30'da e, ve ardından da e, Karaköy'e doğru yürünecek. ...uğurlamak üzere aileleri... ...ve aileler Ankara'ya yola çıkacaklar. E, varmaları... Ta ...tahminen e, bir vakit alacak... ...ve 19 Haziran'da... E, ...basın açıklaması yaparak... ...Ankara'da akşamda... ...meşaleli yürüyüş yapmayı planlıyorlar. Bunu e, mümkün olduğunca... ...duyurmaya çalışacağız. ...devamında belki işte... ...mesela Beyzun Gökçin'in programında da... ...küçük bir şey... E, ...bölüm, kesit... ...yansıtmaya çalışacağız... Hı hı. Bundan sonra da pazartesten itibaren de zaten açık gazetede olabildiğince yer vermeye çalışacağımızı da belirtelim. Evet bu şekilde saati de tamamlıyoruz. Önemli bir haber kaldı geride onu da hemen şey yapalım. E, Münevver Karabulut cinayetinde e, önemli açıklamalar geliyor. Sabah gazetesinin bir haberi vardı. Münevver Karabulut'un öldürüldüğü villada arama yaparken 700 bin dolar buldukları ancak bunu tutanağa geçirmedikleri öne sürülen 6 polis hakkında görevi kötüye kullanma suçundan 3 yıl hapis sistemiyle dava açılmış. Bu acaba genel davayı da etkiler mi bilinemez. Yani genel davadan e, artık... Etkilenen kısmı etkilendi gibi görünüyor. Çünkü kamera kayıtlarının bir kısmı e, silindiği falan gibi bayağı delillerin karartılmasına dair iddialar var iddianamede. Benim en çok hoşuma giden olay da bu. Yani bütün dünyada özellikle şimdi Türkiye'de de çok sık görüyoruz. Her yer kamerayla donatılmış vaziyette ve bütün önemli olaylarda yalnız kayıtlara ulaşılamıyor. Yani Danıştay cinayetinde de böyle oldu. Hrant Dink cinayetinde de böyle oldu. <Gülüyor> Münevver Karabulut cinayetinde de böyle oldu. E, boşuna yani bu kameralar Yok. kaldıralım kameraları. Ya işin içine yeterince e, rant, bu siyasi rant olabilir, e, ekonomik rant olabilir. Girdiği zaman e, kameraların işte metabolizmasında ufak titreklikler oluşabiliyor ama yoksa işliyorlar. İsrail'den de, yani, de isteyelim değil mi kamera kayıtlarını? Bütün mavi marmara ve diğer gemiler. Onlar baya el koyduk dediği için ulaşılamıyor. Ah bozulmuş şu arada mi? falan demedi onlar. Kamerayı alan şans sayıyor kendini. Bırak görüntüyü. Ee, öyle bir durum var. Zaten, evet. Bir de e, bu davayla ilgili tabii yine ortada çok ciddi bir sıkıntı olduğunu söylemek lazım. E, polisler var ve güvenlik görevlileri. Sitenin güvenlik görevlileri var. E, bu davada yargılanan, bu kaybolan parayla ilgili ve e, delillerin karartılmasıyla ilgili. Polislerin e, bir üç yıl güvenlik görevlilerinin iki altı yılda yargılanıyor olması gibi bir garip hal. Jandarmanın da bölgesine giriyordu galiba O konuda da bir şey yok ama Gördüğüm kadarıyla jandarmayla ilgili bir şey yok ee, Ama hani Nasıl oluyor da böyle oluyor Gerçekten anlayabilmek çok kolay değil Bu arada Bakan Yıldırım e, Google ve Youtube'la ilgili konuşmaya devam ediyor Yemezler kandıramazsınız bizi falan filan diye e, işte Yememek lazım hakikaten Bakan Yıldırım'ı Sansür evet. ayıp bir şey Utanması lazım kendisinde Bir miktar bundan Evet, yoksa sürüyor çünkü ara veriyoruz şimdi. Açık gazte açık, açık radyo. Reklamlar. İstanbul olmasa caz, caz olmasa bu yeşil, bu yeşili olmasa garanti olmazdı. İstanbul her yaz caz yeşili, yonca beyazı.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 Merhaba, ben Özel Sizin İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi Özce Fergan. İstanbul'da zaman projemizle İstanbul'un sembeli olmuş istavritlerin, tekirlerin, sarmanların, beyaz kanatlı martıların gözünden İstanbul'a bakarak yaşadığımız şehri tanıdık. ziran 31 Ağustos arasında 399 liralık puanla Amerika'ya gidiş dönüş uçuyoruz. Detaylı bilgi için adioskart.com'a tıklıyoruz. Adios'a başvurmak için adios boşluk TC kimlik numaramızı yazıp Türkcell 4421'e gönderiyoruz. Adios. Yapı krediden. Reklamlar bitti. Esintiler, Akbank'ın katkılarıyla caz. Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşkili. Her salı akşamı saat 22'de Açık Radyo'da. Kainatın tüm seslerine Açık Radyo, Açık Gazete. Ahmet İnsel ile Ufuk Turu.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 ama Özgürlük Partisi de çok yaklaşmış tabii. Öteki. Çok yaklaştı. 9'dan yani geçen seçimlerde 9 olan milletvekilliğini 24'e çıkardı. Evet bu 3'e katlıyor neredeyse. Evet evet çöken parti ise Hollanda'nın Hollanda geleneksel partisi Balkenende'nin başında olduğu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 21'e düşürdü. Yani Ben pardon 21 diyorum. Yirmi, 10, yirmi bir, evet. 21 evet. 21'e düşürdü. Evet. 21 ama yani yüzde çok büyük düşüş. Yani yarısını kaybetmiş Millet Yarısını kaybetti. Evet, evet, yarısını kaybetti. En büyük düşüş yani şu anda büyük çatırdama Hollanda'nın geleneksel e, merkez sağ partisi olan e, Hristiyan Demokrat Partisi'nin e, eee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 Buna karşılık Sosyalist Partisinin de 25'ten 15'e indi milletvekili sayısı. Evet, Sosyalist Partisi kayıt. evet Sosyalist Partisi aslında adından pek anlaşılmaz ama Türkiye'de de bir ara işçi partisinde Sosyalist Partisi biliyorsunuz evet. çok eski Maoist grup kökenli bir partidir. Yani onun böyle çok uzaktan o eski Maoist döneminden kalmak küçük küçük Kırıntılar hala izlersiniz ama tabii ki o bir alakası kaldığını söylemek sadece tarihi olarak belki bir folklorik olarak söylenebilir. Sosyalist partisinin de 25'ten 15'e indiğini söylemekte yarar var. Yani, evet o büyük o önemli bir kaybada onlar da yaramışlar. Evet, evet, evet. Ee, bu durumda ne olacak? <gülüyor> bu durumda bir kere iki partili bir koalisyon mümkün değil.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 Ee, hmm. Belirteyim liberaller e, dışında e, aşırı sağla, ya yani dersi de e, e, koalisyon yapmak isteyen parti yok şu anda. Hatta liberaller de istemiyorlar. Şimdi bu da e, aşırı sağ, yani Gatwill dersi çok e, rahat e, kampanya yapacağı hem mağdur,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 Aynı şekilde, Perşembe sabah liberallerle koalisyon e, perspektifi gözüktüğü için hemen ya tamam bu yardımın kaldırılması konusunda görüşülebilir biz o kadar da karşı değiliz demeye başladı. Evet, pardon bir şey soracağım size 800 bin civarında insana veriliyor bu sosyal yardım evet. dedin değil mi? E, yani Hollanda'nın nüfusu da evet, 16, milyon. 16 buçuk milyon evet, evet. E, yani bayağı ciddi bir çok şey, ciddi, çok oran ciddi oran bu. Evet. Yani Hollanda'da evelden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 Kötü evet. bir şey mi yok demiyorum İyi, ama yani, evet, yani ama işsiz bunlar gene de işsiz <gülüyor> çalışmak istemedikleri için e, fakat kendine bir yardım yapılıyor. Çalışmak ya bazıları çalışma kapasitesi olmadıkları için bunların içinde bir kısım e, insan gerçekten e, fiziki olarak çalışma kapasitesine haiz olmadıkları için bunu alıyorlar ama Hollanda'nın e,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 Ee, orada tek yürek gibi çarpmak anlamına gelmez, ee, gelmemeli. Sağcısta olmalı, solucusta olmalı diye evet, derip mi? Yani, evet. işvereni de var, çalış emeklisi de var, Sömüreni de var, Sömürüleni de var. Ee, bu, bu tabii e, Hollanda'da, e, Hollanda'da e, ki bu durum, e, Gertvil dersin e, şunu da hatırlatayım, Hollanda'daki bu durum Gertvil dersi hakkında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 oy verme konusunda engelleyici bu, olmadığını evet, görüyoruz. Bu Pim Forte'in vardı öldürülen onun evet. partisi, onun hale, selefi değil mi? Evet şey. evet, onun selefi, onun selefi. Ee, evet.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 ...yaşayıp da Flamanca hiç konuşmadan yıllarını geçirmek mümkündü. Çünkü bütün Hollandalılar İngilizce bilirler. Onun yanında e, gene çok iyi miktarda e, Fransızca bilirler. Yani Hollandalılar... Almanca'da bilirler de pek söylemezler. Evet, pek kendi aralarında konuşurlar falan. Efendim ne, ne bilirler dedin? Almanca'da gayet iyi bilirler. da bilir zaten. Ama Sen onu söylemiyorlar. Onu söylemezler. Doğru, haklısın. Doğru, <gülüyor> haklısın. Ee,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 Bu Slovakya'da çok ciddi tepki uyandırdı ee, ve e, Macaristan e, hatta Slovakya'da yaşayan Macarların önemli bir kesimi e, bunu eleştirdiler Macaristan'ın bu kararını bize sormadan ne yapıyorsunuz diye. Ve Slovakya'da e, Macarca konuşmayı e, yasaklama e, eğilimi evet. yükseldi. Evet, yani biniyoruz bir alamete yine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 Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine açık radyo. Cuma adlı adamlar. Bir açık radyo kültür kolu ve cross kalemleri ortak yapımı. Halil Turhanlı ve Ömer Madra alt kültürler ve sesi pek duyulmayan insanlar, düşünürler, müzisyenler hakkında sohbet ediyorlar. Her cuma saat 11'de 94.9 Açık Radyo'da Kağıdınızı ve kurasınızı hazırlayın. Toplumsal Dönüşümde Sosyal Girişimcilik 15 günde bir çarşamba 16.30'da 94.9 Açık Radyo'da. Hülya Denizal, Hatice Caner ve Kevser Yavuz. Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene kırılmasın lambalar.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 Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın abi. Evet herhalde bugün konumuz ne diye sormayacağım. Gündem ortada galiba. Ee, Antalya devam eden Okçuluk Dünya Kupası'nın ikinci yarışmalarından bahsedecek. Böyle atılıyorum bugün. Ben evet de. doğru doğru. Biz <gülüyor> gittiğim için çarşamba bu da bir konu olabilir hakikaten. Gidip bir dedim çünkü. <gülüyor> evet. <gülüyor> Dünya Kupası yarışmalarını ama tabii ki beklenen gün geldi. Çünkü bugün Dünya Kupası başlıyor. Yani bir hani gerçek bir futbol sevenin hakikaten 4 yıl sabırsızlıkla beklediği bir turnuva. Yani 4 yılı bir yapılıyor en başından beri. Ve hakikaten o Şampiyonlar işte Avrupa Kupaları falan şey yapabilir. Ee, ee, oyalayabilir bir futbol severi. Ee, ama hani gerçek futbol sever dediğim de Futbolu illa böyle bir fanatizm için e, Bir takım için belki bir oyuncu için değil hani Futbolu futbol olduğu için seven e, Kişilerden bahsediyorum Dört e, yıl boyunca Sabırsızlıkla beklerler tabi Hatta birisi bittiğinde yani final maçından sonra Allah dört yıl bekleyeceğiz mi diye Konuşulur da yani Üç yıl on bir ay Üç yıl on bir ay bekleyecek mi birisi için falan O üç yıl on bir ay Göz uçup kapayınca kadar ee, geçer. Ee, bu Dünya Okuması'nın özelliği on dokuzuncu Dünya Okması, 1930'dan beri yapılıyor, her dört yılda bir. 2. Dünya Savaşı'na denk gelen e, iki dönem hariç, yani 1942 ve 46'ı yapılamadı tabi. O yıllar hariç e, sürekli yapıldı ve giderek de yükselen bir popülarite ve işte biraz artık endüstriye dönüşen bir tarafı var. Bu kupanın en ilginç tarafı tabi bir e, Afrika ülkesinde yapılıyor olması. E, i̇lginç, hani ismi Dünya Kupası olmasına rağmen 2002'ye kadar Meksika'yı da dahil ederek Latin Amerika ve Avrupa dışında hiçbir yerde yapılmamıştı Dünya Kupası. İlk defa 2002'de Asya'da yapıldı. Güney Kore ve Japonya paylaştılar ev sahipliğini. Ondan sonra da Almanya var ve 2010'u Afrika'ya vermek istiyordu FIFA. Hakikaten dediklerini yaptılar. Sadece Afrika ülkeleri arasında bir adaylık mücadelesi oldu. Buradan galip çıkan da Güney Afrika Cumhuriyeti oldu. Ee, Afrika'nın ilk Dünya Okumasında ev sahipliğini yapıyorlar böylece. Ee, bu yüzden bazı hani soru işaretleri vardı çünkü Avrupa ülkeleri bu organizasyonlar konusunda usta yani ee, özellikle hani Batı Avrupa'da kime verirsiniz verin zaten daha önce defalarca benzer bir turnuva organize ettikleri için hani oradan. İyi sonuç alırsınız ama o zaman da işte belli ülkeler arasında dönüyor dünya kupası. Hatta e, 1966'dan beri e, Avrupa'da sadece 5 ülke ev sahipliği yaptı. Yani İngiltere, Almanya, e, İspanya, İtalya ve Fransa arasında düzenli bir, bir şey var. Devir var dedikleri Avrupa ülkeleri arasında. E, o yüzden hani o farklı bir kıtaya, farklı bir ülkeye gitmesi gelişmekte olan bir Ülkeye gitmesi önemli. Tabii bununla ilgili hep soru işaretleri vardı ve devamda ediyor. hani Biz gazetecilerde böyle aksilik haberleri yapmayı severiz. O yüzden işte Portekizli gazeteciler soyulunca hemen haber olmuş. Yani öyle bir takım güvenlikle ilgili sorunlar, endişeler vardı tabii. Yani seyircilerin yeterince işte güvende olmayacağı, takımların bile yeterince korunmadığı gibi yolunda bazı sözler dolaşıyor İşte gazetecilerle ilgili bir sorun olmuş. Seyirlerle ilgili bir şey gelmedi ama geçen hafta sonundan son bir hazırlık maçında tribünde bir arbede çıktı. Arbede orada çıktı o. evet. Bir sürü yaralanan oldu galiba. Onun iki kişi yaralandı. İşte onunla ilgili acaba stadyumların içinde bile yani stadyuma girerken ve stadyumların içinde bile böyle bir güvenlik sorunu var mı şeyi atıldı sözleri ortaya atıldı ben doğrusu bir buçuk yıl önceye kadar mesela bu kupanın Güney Afrika'dan belki de alınabileceğini düşünüyordum yani şifa verdi Güney Afrika'yı ama neden böyle düşünüyordun yani? E çünkü bu artık yani bütün üst düzey sporlar için geçerli ama futbol için daha da fazla bu bir Endüstriyel şof aynı zamanda yani bunu d bir fuar gibi de düşünebiliriz. Hani ilk kupalar için belki öyle değil ama son 30 yılda buna dönüştü tamamen bu dünya yapısı. Yani burada e, bu işin starlarının şov yaptığı bir show e, yaptığı gösteriler izliyoruz. Biz bunun yanında bu endüstrinin, futbol endüstrisinin, spor endüstrisinin büyük markaları da orada sponsorluk yaparak kendilerini gösteriyorlar e, ve böyle bir hani fuar gibi bir şey dönüştüğü için hiç bir aksilik olmaması lazım yani burada hani maçın ertelenmesi vesaire gibi bir şey istemez bunu yöneten FIFA. En ufak bir aksilik hani maçların geç başlaması, stadyumların ile ilgili bir sorun olması. Böyle bir şey istemez ve hani stadyumların inşasında bir gecikme vardı bir dönem. Dedim herhalde bir yedekte ülke tutuyor. Yani şey yani çünkü İngiltere Almanya gibi bir ülkede tesisler hazır olduğu için ben birkaç aylık bir organizasyonla 6 aylık bir organizasyonla yani bir ön organizasyonla Kupayı yaparsınız ya da Tür ya da Türkiye'de <gülüyor> Türkiye'de ya, ya. evet <gülüyor> ee, öyle bir dedikodu çıktı hakikaten ee, bir yıl kadar önce işte bir buçuk yıl önce FIFA işte şey düşünüyor Almanya'yı düşünüyor falan gibi Almanya İngiltere Daha doğrusu iki ülkenin adı geçmişti sonra şey yani resmi cevap şöyle geldi fifa'dan hani biz ser organizasyon için yedekte bölge tutuyoruz acil durum için hani bir e doğal afet, herhangi bir çatışma, savaş vesaire, ee, yani yedekte bir ülkemiz var mı onunla ilgili, o o, o prosedürle ilgili, çeyliz alakası yok. Ee, kupa'yı Güney Afrika'dan almamız söz konusu değildi, hakikaten öyle oldu. Güney Afrikalılar da e, falan istediği gibi çalıştılar, statları yetiştirdiler ve işte orada başlıyor kupa. Bu ee, uzel da bir engel yok, değil mi? Bildiğim kadarıyla yok. <gülüyor> yani hani maçlar başladıktan sonra futbolculardan acaba e, şikayet gelir mi ya yani çok rahatsız oluyoruz ya da e, kenardaki antrenörlerden e, konsantre olamıyorum takımı yönetemiyorum ben gibisinden bir şey olur mu? <gülüyor> ee, Ama en ilginç tarafı belki de bu bu seneki şampiyonanın çünkü başka hiçbir yerde de bunlar rastlamadık değil mi v Vuzela denen boruların çalınmasına? E, yani Kupa'nın gittiği yapıldığı her ülkede aslında bir yerel bir etki, yerel bir tat tabii oluyor. Mesela Meksika 86'yı hatırlayalım. O da Meksika dalganı no, no, no. çıkmıştır. No, no. evet. Yani o dalganın nerede çıktığıyla ilgili şeyler vardır. İlk Amerika'da çıktığına dair Seattle'da falan bazı söylentiler vardır ama küresel olarak o tribündeki o seyirci dalgasını meşhur eden Meksika Dünya kupasıdır Ve hani onunla anılır. Ee, Mutlaka ne var mesela mutlaka diğer kupalarla, kupalarla ilgili vardır. hani Güney Afrika 2010'un da hafızalarda kalacak özelliklerinden bile herhalde bu özel olacak. E, bu tam tam anlamıyla bir arı ya da hatta eşek arısı sesi gibi vızıltı bir şey. Vızı, vızıltı mı demek Yüksek tonda bir vızıltı sesi geliyor tabi. Televizyondan dinleyince yeterince anlayamayabiliriz biz. E, ama statta 90 dakika maç izleyen 2-2,5 saatini statta geçiren bir seyirci belki alışıklı rahatsız olabilecektir. Futbolcuları nasıl etkiler bilmiyorum. Çünkü hani ayrıca seyircinin gürültüsü tezatı da var ve maç oynayan oyuncuların hani konsantrasyondan aslında o büyük bölümünün o sesleri falan pek çok duymadığı söylenir. En az etkilenecek belki oyuncular olacak. Ama mesela gerekli oturanlara, gerek kulübesini tribündeki seyircilere bilemiyorum. Ee, ama işte hani Güney Afrika'da yapıyorsunuz hani daha çok seyirci izlesin diye belli bölümlerdeki bilet fiyatlarını ucuz tuttuğunuz ee, e oranında bir yerel e şey olacak e etkisi olacak ee, şahsen böyle. benim çok ilgimi çekiyor hoşuma gidiyor yani bu vuzela ben mesela hani, seyirci olarak ben böyle sakin tribün sevdiğim için hani herhangi bir, beni rahatsız edecek bir şey istemem tribünde bu vuzela vesaire ee, ama işte hani Dediğimiz gibi hani Afrika'da, Güney Afrika'da yapıyorsunuz. İşte oradan bir yerel şey olacak mutlaka. Evet. Yerel tat olacak. Ee, biraz da yani hani işime hem ekonomik önüne hem sportif önüne bakalım. Demin hani biraz fuar gibi dememiz sebebi hani dünya akmasına artık çok e, büyük küresel bu nesil haline gelmesi. Yani son 74'ten sonra aslında böyle oldu. FIFA başkanlığına Brezilyalı Joao Havelange'nin seçilmesiyle FIFA başka bir yani dünya futbolunu yöneten FIFA başka bir yapıya büründü ve FIFA'nın da en büyük organosunu tabii dünya kupası o yüzden tüm bu özellikler dünya kupasında ortaya çıkıyor çünkü ilk dünya kupaları yani 30'dan 50'ye kadar ilk 4 kupa mesela şey yani katılan bölüne ayette katılıyorsunuz birçok ülke dikkate almıyor örneğin Büyük Britanya ülkeleri dört federasyon FIFA üye değiller katılmıyorlar ilk 3 kupaya ee, ne işimiz var diyorlar yani Dünya kupasında. Sırasında <gülüyor> <Evet. gülüyor> ee, ilk, ilk ilk ilk kupaya sadece 13 ülke katılıyor işte dünyadaki ülke sayısı kısıtlı ee, ve hani ekonomik getirisi de fazla yok zaten televizyon yok en yani büyük şey o ee, 54'te FIFA ilk defa televizyon yayın haklarını bedava olarak veriyor ama elliler düşünürsek dünyada Herhalde ABD dışında televizyonun yaygın olduğu hiçbir ülke yok 1954'te. Yani ABD'de tabii 2. dünya savaşı sonrası artık televizyon ev, evlerde televizyon seti sahiplerini patlıyor ve illerde gayet ciddi eğitim ölçümleri falan var. Belki bazı İngiltere ama bir hani ciddi yayın olmadığı gerçek. İşte o onun patlaması da 1966 ve sonrasında 1966'da artık Avrupa'nın batı Avrupa'nınızından büyük bölümünde. Ee, televizyon var. Yayınlar daha iyi kaliteli yapılıyor. Ee, ve iş biraz gelişiyor. İşte 70'te renkli ve derken televizyonun bu işine, işin içine girmesiyle tabii reklam, sponsorluk bambaşka bir döneme giriyoruz. Mesela bu kupa için son kupalar için bu tip büyük organizasyonlar için harcanan paralar hakikaten çok büyük. Yani Sadece tatlar için para harcamıyorsunuz çünkü bunu 2008 Pekin Olimpiyatları'nda da görmüştük iki sen önce o herhalde Çin devleti e, böyle bir sportif organizasyon için yapılacak en büyük yatırımı yaptı yani 25-30 milyar dolardan bahsediliyordu e, tabi bunun büyük bölümü işte yeni tren altları, otoyollar vesaire yani e, alt yapı ile ilgiliydi tabi tesisler de yapıyorsunuz e, hani. 5 altı milyar doları da oraya harcıyorsunuz. İşte bu sefer de Güney Afrika aşağı yukarı herhalde bir buçuk milyar doları statları olmak üzere üç buçuk dört milyar dolar civarında Amerikan doları civarında bir para harcadı. İşte demek ki altı milyar TL yapıyor. Evet. Çok ciddi bir ciddi, ciddi rakamlar bunlar. Evet. evet yani işte Güney Afrika gibi gelişmekte olan bir ülke için belki Alman ekonomisini bu kadar zorlamaz. Ee, ya da Büyük Britanya şu anda zorlar tabii. Hani, Avrupa, tüm Avrupa ekonomileri çok kırılgan bir yapıda olduğu için ama hani 2006'da Almanya belki bundan daha fazla para harcadı ama orada işte yatırımlar paylaşılmıştı mesela. Özel sektör, kim yerlerde belediye, kim yerlerde merkez hükümet, federal hükümet. Ee, Güney Afrika'da yatırımların tümü neredeyse e, e, merkez hükümet üstlendi. Yani özel sektör yatırım yok gibi. Ee, yani işte bu aslında bu tip büyük organizasyonlar maçların ya da organizasyonun yapıldığı şehri kalkındırmak, gelişmek için de kullanılıyor. Böyle bir tartışma da vardı zaten sonrasında ülkeye nasıl bir ekonomik etkisi oluyor bunu. Yani bu impact hep konuşulur. Çeşitli hesaplar yapılır. Ee, hani bazen çok büyük rakamlar ortaya atılıyor. İşte 20 milyar dolarlık şey sağlayacak ekonomik etki sağlayacak falan. Birkaç ekonomist özellikle spor üzerine çalışan ekonomist aynı fikirde değil. Örneğin İngiltere'de çalışan benim de zaman zaman konuştuğum Stefan Şimanski var. Spor ekonomisi profesörü. O ben aslında sporum ve futbolun dünya ekonomisi ya da ülkelerin ekonomisi içindeki payının çok büyük olmadığını ve etkinin de böyle bir organizasyonu sonra etkinin de çok fazla olmadığını çünkü bir sürü olumsuz faktörde olduğunu söylüyor. Hani hep şey düşünüyoruz İşte 500 bin turist gelecek ülkemize. Bir milyon turist gelecek ama organizasyon olduğu dönemde o şehrin sakinlerinin kaçtığını normal dönemde zaten o şehirlere gelecek turistin o şehre uğramadığını hani Dünya Akbası döneminde, Olimpiyat döneminde böyle kayıplar olduğunu söylüyor. O yüzden hani getiri konusu biraz tartışmalı ama bunun büyük bir ekonomik şov olduğu da gerçek yani orada işte futbol endüstrisi ee, bir şekilde tanıtımını yapıyor. Her gün yokpasında yeni top, yeni malzemeler, yeni ayakkabı, ee, yayın teknolojisi örneğin sporu spordan çok faydalanıyor. Şimdi mesela normal karasalıyı izliyorduk, işte HD geldi, yüksek çözünürlük. Şimdi bu dünya yokpasında üç boyutlu yayın teknolojisi denenecek. Yani Türkiye'de biz onu görmeyeceğiz ama FIFA 25 maçı kendi resmi filmi için yani 1954'ten beri resmi film çekiyor FIFA. Şu anda NTV, Spor, Lig TV gibi kanallar gösteriyorlar. Çok müthiş görüntüler var yani. Herkese tavsiye ederim. Ben herhalde kupa boyunca da göstereceklerdir. Ee, hele 54-58 Dünya Kupaları müthiş yani. Görüntüler, maçlar. Hmm. Ee, yani 25 maçı... On, o eski, pardon sözünü kestim. Eski e, Dünya Kupası filmlerini bu HD ya da 3 boyutlu 3D şeklinde yeniden e, mi kurguluyorlar. Yok şöyle FIFA her kupada resmi film yani kendi için çekim yaptırıyor. Bu, bu sefer e, her maçtaki yani kameraları var. 25 maçta e, 3 boyutlu olarak İngilizce 3D'den keşke bizim 3B yapsaydık onu. 3D olarak evet, 3, şey 3, galiba. 3B. 3B diyelim burada. Yani 3B e, çek, 3B çektirecek e, 25 maçı. E, bundan faydalanarak belli ülkelerde hani 3 boyutlu yerin teknolojisinin yeni yeni başladığı belli ülkelerdeki yayıncılara e, bedelsiz olarak şeyleri vermiş bu maçların yayın haklarını. Hmm. E, ABD, İngiltere, Japonya, Almanya yani böyle az sayıda ülke. Gelişmiş ülkeler hep. E, ve oradaki yayıncılar 25 maçın içinden e, 25 maçı isterlerse e, ve teknolojileri hani bütçelerinde varsa yayınlayacaklar. A, ABD'de ESPN kanalının spor kanalını yayınlayacağını biliyorum ama bu e, Avrupa'da bildiğim kadarıyla yani 3 d televizyonu olan hane sayısı hala çok kısıtlı. Türkiye'de tek tük satılmıyor. ABD'de işte birkaç ay oldu. Yani herhalde çok sınırlı bir kitleye ulaşacak. Biz açık radyo koridorlarına döşedik bu 3B şeylerini. Evet. Tamam etmiştim. Tamamen etmiştim. En büyüklerden herhalde değil mi? Evet tabii. En büyüklerden. Geçerken herkes orada. seyredecek. Bütün programcılara da gözlük dağıtıyoruz. Ama şeyde zaten radyoda birkaç tane Navi yaşıyordu galiba. Avatar karakteri. Evet, i̇şte evet. <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> Onlara çıkın dedik. <gülüyor> Öyle evet. mi? Evet evet. yani Kupa boyunca şey olmayacaklar mı? Evet, yok. Naviler yok. Ee, yerine Güney, Güney Afrika'da alalım diyoruz. Ya, Güney Afrika'lar bu bu <gülüyor> Yayında duyacağız o İnşallah. <gülüyor> E, peki ee, biraz da şeyden de bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi grup grupla yönlük. evet sportif yandan evet, neler oluyor? E, biraz ekonomi demişken sportif tarafa da geçelim. Şimdi bugün e, açılış maçı 90 e, 2002'den beri e, gelenek oldu. Ev, ev sahibi açıyor turnuvayı. E, Güney Afrika Meksika maçı var saat 17'de. Saat 21.30'da aynı A grubunda Uruguay Fransa maçı var. Şimdi ben geçen salı öyle bir yazı da yazdım. Yani herkes birbirine soruyor kim kazanır kim kazanır hep konuşuyoruz. Yani gazetede sokakta, yani dastluklarımı soruyorum kim favoriniz? kim diye ee, çok ilginç yani dünya kupası hatta final maçı çok böyle bir e, nasıl diyeyim kapalı devre şey gibi e, e, dernek gibi yani üye sayısı çok kısıtlı hani pek başka yeni üye alamayan bir dernek gibi yani ara, çeyrek final hatta belki yarı finale bazı sürpriz takımlar çıkabiliyor ama finalist ve şampiyon sadece belli ülkelere mahsus bir durum. Son 10 kupada sadece altı takım şampiyon olabilmiş Dünya Yani 1970'ten bu yana. Zaten toplamda da 11 şampiyon var ama ilk kupalarda şampiyon olan birkaç takımı sonra göremiyoruz. Pardon, 11 takım final oynamış, şampiyon da değil. Hmm, daha da az yani. Evet evet, 11 takım final oynamış ama işte Uruguay 50'den sonra yok. Macarları 54'ten beri göremiyoruz finalde. Macar futbolu tamamen gitti. İsveç sadece 58'de bir finali var. Çekler 62'den beri finali oynamıyor. İngiltere tek ve son finalini 66'da oynadı. 70'ten beri 6 ülke oynuyor finalleri. Final maçını. Brezilya, İtalya, Arjantin, Almanya tabii ki. Fransa ve Hollanda. Yani Hollanda da 74 78'de kaldı. Aynı ülkeler arasında dönüp ulaşıyor. Evet. Ben ee, yani bunun birkaç sebebi var. Bunlar tabii hani futbol, e, futbolu yatırım yapan ve büyük nüfuslu ülkeler. Bunun zaten genikal güçlü ülkeleri. Hani hem insan kaynakları e, zengin birçok ülkeye göre hem de bu ülkelerde futbol bir numaralı spor zaten. E, bunun da karşılığını alıyorlar. E, yani diğer hani böyle kültüresi gibi parlayıp sonraki ülkeler oluyor zaman zaman. İşte Bulgaristan oldu, 94'te yarı finale kadar çıktı. Hırvatistan 98'de yarı finalist. E, Türkiye 2002'de yarı finalist oldu böyle bir şey yarattı ama işte oraya kadar gelip finale kadar çıkamıyor bu ülkeler yani bu. Ve ondan, ondan sonra... sonra da genellikle de siliniyorlar yani Bulgaristan, Hırvatistan evet, evet. ve de Türkiye, Türkiye için gelmiyor. bu söylenebilir. Yani devamı işte gelmiyor. Alman futbolu krizde falan diyorsunuz o krizde olduğu şeydi Almanya 2002'de yarı final oynuyor 2006'da yarı final oynuyor yani zaten çeyrek finali aşağı düşmez Almanya. İşte Brezilya 3 kupa üst üste final oynadı Geçen sıfır çeyrek finalde elendi ama bu ülkeler hep yukarıdalar. Yani İtalya hiç yıldız yok dersiniz. turnuva veri kötü başlar. Şampiyon olur. Böyle bir durum yani 2006'da öyle oldu. O yüzden o 32 takım olmasına rağmen herhalde şampiyon adayları yine sınırlı. Bir tek son dönemdeki futboluyla yani futbol sistemiyle yapısıyla bu ülkelerin arasına girmeye aday bir ülke var. O İspanya. iki yıl önce Avrupa şampiyonu oldu. Bundan önce dünya kupalarında sadece bir yarı finali var 1950'de. O zamanlamaya düşünün bir yarı finali bile yok İspanya'nın. Birkaç çeyrek finali var. Evet. Belki İspanya hani bu büyükler arasına girmeye aday olabilir diye düşünüyoruz. Bir yeni şampiyon ama onun dışında bir yeni şampiyon. Yani finali zorlayacak bir yeni takım çıkacağını ben zannetmiyorum. Yine aynı takımları yani son dörtte finalde en azından bu bahsettiğimiz takımları göreceğiz. Yani Brezilya, İtalya, Almanya. Bunlardan benim Belki İspanya bir işte orada bir yenilik yapabilir. Bunun dışında ama FIFA son dönemde zaten şeyi art, işte Avrupa'nın kontenjanını azalttı katılan takım sayısını hani futbolu diğer ülkelere, kıtalara yaymak için Asya'nın, Afrika'nın takım sayılarını arttırdı birer birer. Oradan sürpriz çıkar mı? Soru seyip sorusunu soruyoruz. Mesela Afrika'da Hani ev sahibi ülke hep bir atılım yapar ama Güney Afrika takımı çok parlak değildi son yıllarda yani bu kupa öncesi 3-4 yılda iyi bir Güney Afrika milli takımı yoktu yani on yıl öncesine göre daha zayıf gözüküyor. Yani seyirci etkisiyle e, belki gruptan çıkarlar A grubundan çok güçlü bir grupta değiller ama çeyrek final bile onlar için e, çok muhtemel gözükmüyor. E, dişi sahili e, hani çok önem verilen bir takımdı. Drogba, Keita, Ture kardeşler çok önemli oyuncuları var Avrupa liglerinde oynuyor. Onlar belki bu turnuvanın hani sürpriz takım olur mu? İlk defa bir yarı çıkarma çıkar mı Afrika'dan sorusu vardı. Ee, Drogba sakatlandı galiba. Sakatlandı, bir de öyle var. Ee, bu da zor çünkü ilk tur, ilk tur grupları bile zor yani Portekiz var, Brezilya var, zor. Ee, mesela benim aklıma bu kupa için Uruguay geliyor. Ee, i̇lk turda da dişlerine bir grup, görev grupları. Belki Uruguay mesela bu sefer yıllar sonra bir yani bir çeyrek finalist olarak belki görebiliriz. iyi bir forvet ikilisi var. Forlan ve Suarez. Belki öyle bir şey olabilir. Onun şimdi mesela Avrupa'dan da yani büyük ülkelerin dışında çok sürpriz yapabilecek gibi bir takım durmuyor. Bir de şu var maalesef yani dünya futbolunun gittiği yol öyle. Yani son Eee, yani 30 yıldaki kupalarda hep az gol yenen takımlar başarılı oluyor. Yani finalist takımlara bakalım. 2 gol, 3 gol. Yani 7 maçta düşünün. 2 gol, 3 gol, 4 gol yenen takımlar şampiyon Yani savunmasını sağlam tutacak. Eee, 2-1, 3-1 kazanacak. 1-1'lik maçla penaltılarla kazanacak. Hani böyle hani 3-2'ler, 4-3'lerle yola devam eden takımların pek şansı olmuyor. Yani o iyi bir savunma kurgusu yakalayıp kupa eğilen takım kazanıyor. Yani son kupalara bakıyoruz da 94'te Brezilya mesela 2 gol yedi. Brezilya takımı. Tarihin belki en defansif Brezilyalardan biriydi. 3 evet. ee, gol yedi pardon 3 gol yedi. 98'de Fransa 2 gol yedi 7 maçta. Eee 10'dan 4'ten sonra Brezilya galiba 4 gol yedi. Geçen 0 İtalya galiba yine 4 gol yedi. Yani hep 7 maçta 3 4 hatta 2 Az gol yani takımlar. Yani o 50'lerdeki şey kalmadı. Ee, 7 maçta ben 30 gol atayım, 10 tane yiyeyim. Şampiyon olayım. Maalesef yok. O da işte ufak şansını daha da azaltıyor. Ee, çünkü yani onlara bakıyorum. Ben böyle hani çok sağlam savunması olan e, ideal skoru 1-0 olarak göre takım pek yok gibi. Ben, benim bu futbol seyir zevki açısından tabii kayı gibi bir Maalesef eğilim. evet. Maalesef yani çünkü hani 1-0 değil 3-2 tercih ederiz biz futbol sever olarak. Evet. Hani penaltılara kalsın ama 0-0'la gitmesin. Hani 2, 2 ile penaltılara evet. kalsın maç hiç olmazsa diye düşünüyoruz ama işte o gol ortalaması son kupalara baktığımızda hep işte 2.50, 2.40, 2.60 maç başına ki ilk turda da bazen zayıf takımlar oluyor. Birkaç zayıf takım onlar böyle gol yiyin alıyorlar. Onların etkisine rağmen sonraki turlarda çok düşüyor tabii yani çelek finalden sonra falan. E, bakalım işte 1-0, 1-1 ve penaltılar, 2-2 penaltılar. E, geçen sefer ne olmuştu mesela son kupada? Bir maç 1-0 bitti, yarı finalde öbür maç 2-0. Uzatma da 2-0. Evet. Final maçı 1-1 ve penaltılara kaldı. yani O kadar tabii o güç dengesi yaklaşıyor ki artık turları geçtikten sonra. Evet, böyle büyük bir şey, 4-3'lük bir sonuç pek beklenmiyor ya da 5 Evet, 4. yani <gülüyor> en son işte 82 Dünya Kupası'nda öyle böyle sıralış sonuçlar olmuştu biraz. 86'da bile mesela iyi bir kupaydı atladığım kadarıyla. Çok penaltıların çok olduğu, yani maç sonundaki penaltı atışlarının çok sık rastlandığı bir kup olmuştu. Meşhur Fransa Brezilya maçı vardır işte bir 1 biten evet. sonra penaltıları sonuçlanan. Ondan sonrası zaten iyice oyunun kitlendiği, sonunda çok övüntüler evet, kupalar oldu. Ee, yani burada öyle bir yenilik olur mu? Yani oyun temposu yüksek olabilir. Böyle bir beklenti var genel olarak yani, sadece benim beklentim değil çünkü Güney Afrika'da kış mevsimindeyiz. Özellikle bazı şehirlerde sıcaklık hani e, ideal olabilir futbol için öyle e, 25ler, 30'lar olmayabilir. E, o yüzden belki hani bir yüksek tempo ve bu tempo sayesinde maçların sonundan hani takımların savunmalarının biraz çözüldüğü bölümler belki görebiliriz. Ee, ama hani futbolcudan bir yenilik olur mu? Yok yani burada herkes dünya futbolunda öyle ee, fizik kondisyonu çok iyi oyuncular ve sağlam takım savunmaları Herkes birbirine benzer bir oyun oynuyor. Ee, bunlar arasında da hani işte birkaç yıldız parlarsa. Ee, ne mutlu bize diyeceğiz evet, peki bir yavaş yavaş da bitirmek üzereyken geleneksel sorumu soracağım tabi favorilerini alacağım ama ondan önce bir de bir Arjantin ne yapabilir Maradona ve Messi gibi çok iki üzerinde durulan isim çok tanınmış iki isim varken bir de... gözler biraz Arjantin ilginçtir bu kupada mesela Brezilya böyle daha mütevazi bir takımına geldi Hep herkes Brezilya Brezilya'da bize ilginçtir böyle bir takım takım oyunu uygun bir kadro seçti bir sürü isim dışarıda bıraktılar. Arjantin ise bir özellikle forvet hattı orta sahası bir yıldızlar topluluğu gibi yani sadece Messi değil Atletico Madrid'den Agüero işte Tevez, Milito Inter'e bu sezon sürüklen Milito, Higuain e, müthiş oyuncular var yani muhtemelen hepsi bir arada de oynayamayacak orada Maradona'nın seçimleri önemli. yani belki üçü dörtü bir yerde oynayacak e, yani bivum yakalarlarsa müthiş bir takımı izleyebiliriz. Hatta savunmaları biraz problemli. E, gollü bir gollü maçları izleyebiliriz Argentin tarafından ama işte e, deminki soruna geliyoruz. Hani savunması çok iyi olmayan bir takım nereye kadar gelir? Yani benim temennim mesela hani Arjantin İspanya finali gibi finalin olması. E, onlar finale kadar çıksınlar, arada güzel maçları izleyelim. Evet. E, eminim ki ben daha ben de katılıyorum güzel buna. daha olacaktır. Finalde de belki işte 2-2 ve penanslara girecek. Öyle bir maç izleyecek. Ama tahminim o değil. Tahminim yani Almanya mesela benim e, şeyle gördüğüm, biraz ön plana çıkardığım takım. Biraz ee, biraz bir yaz, de, yazıyorum Arp. Evet. <gülüyor> e, bir de galiba grup birinci solularsa eşleşmiyorlar Almanya'yla. Dediğim gibi Brezilya, Antonyo Dunga bu işi 94'ten iyi biliyor. E, takımı böyle sakladı biraz yani çok göz önünde değil Brezilya. Ve Brezilya unutulduğu anda da böyle birden e, işi bitiririz. Ben yani Brezilya-Almanya yine işte büyük ülkeleri sayabiliyorum yani tahmin olarak. Yani diğer yani orta boy ufak ülkelerin e, yani en azından finalist listi olarak bir sürpriz yapabildiğini zannetmiyorum. Üstüne şeyler çıkarlar belki çörek finale ama finalistler yine işte bu büyüklerden çıkacak. Evet, peki hafta içinde de belki fırsat olursa bir 2 dakika Dünya Kupası'nı da konuşmak. Tabii ilginç maçlardan ilginç sonuçlardan sonra mutlaka konuşalım. Konuşalım çok iyi olur. Yani takibe almış olabiliriz biz de açık gazete olarak senin evet. e, de, sayende. Açık, açık radyoculara da tüm futbol severlere de böyle güzel yani şeyli, renkli bir Dünya Kupası diliyorum. Böyle güzel futbollu. Tamam çok teşekkürler abi. ...haftaya, görüşmek, haftaya üzere. görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor Evet bu şekilde de bu haftayı da kapatmış oluyoruz. Bu haftanın açık gazetelerinin de... ...sununcusunu bu... ...Alp'le Dünya Kupası... ...konuşarak bitirmiş olduk. Şimdi... Bir parça çalıp huzurlardan çıkmak ve 3 boyutlu 3B Dünya Kupası'na koridorlarımızda geçmenin zamanıdır. Akşama ilk maç olacak ona da, e, odaklanabilmiş oluruz. Pekala e, bitirirken gene başladığımız gibi bu hafta boyunca da yaptığımız belki... Devamını da getireceğimiz gibi Howlin Wolf 100 yaşındaki Blues ustası Ondan bir parçayla Wang Dang Doodle'la e, bitirelim Bu haftayı Hepinize günaydın Günaydın, günaydın. İzlediğiniz